Açık gazete. Merhaba kainat, bugün 27 Şubat Perşembe, yıl 2020, ay 2, gün 58, Kasım 112 1441 Hicri, Recep 3, 1435 Rumi, Şubat 14 Regaib Kandili 2. Cemre, Suya Halk Evlerinin Kuruluşu, 1932 İnsanların en iyisi insanlara iyilik edendir Kendi nefsini yenen insan kuvvetli insandır Babaya, anaya itaat, Allah'a itaattir. Babaya, anaya isyan, Allah'a isyandır. Hz. Muhammed Günün malumatı Regaib Gecesi Bu gece Leyleyi Regaib, Regaib Gecesidir. Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan geceye Regaib Gecesi denir. Regaib Kur'an dilinde Ragıbe'nin çoğuludur. Ragıbe ise rabet olunan nefis şey demektir. Bağası ağır, sonsuz manevi bir vergidir. Günün tarihi. 1595 yıl önce bugün, yani 27 Şubat 425'te İstanbul'da zamanının en büyük üniversitesi 2. Theodosius, Theodosius. Do Dosius tarafından açtırılmıştı. Burada 31 kürsüde hukuk, tıp, felsefe, aritmatik, geometri, astronomi ve hitabet dersleri verilirdi. 133 yıl önce bugünse, yani 27 Şubat 1887'de Rus besteci, kimya profesörü Aleksandr Borodin 54 yaşında hayata veda etmişti. 118 yıl önce bugün 1902'de büyük Amerikan romancısı John Steinbeck doğmuştu. Günün sözü: Üzgün bir ruha sahip olmak insanı mikroplardan çok daha hızlı öldürür. John Steinbeck. Büyük saatle marifet taklimi. like? I wonder. What will my future be? I wonder could be so exciting to be out in the world to be free my heart should be wildly rejoicing oh what's the matter with me I've always longed for adventure to do the things I've never did now here I'm pacing adventure then seven children what's so fearsome about that oh i must stop these doubts all these worries if i don't i just know i'll turn back i must dream of the things i am seeking i am seeking the courage i lack the courage to serve them with reliance Pace my mistakes without defiance. Show them I'm worthy, and while I show them. They'll put me to the test But I'll make them see I have confidence in me Somehow I will impress them I will be firm but kind And all those children, heaven bless them They will look up to me And mind me with each step I am more certain Everything will turn out fine I world can all be mine, they'll have to agree, I have confidence in me, I have confidence in sunshine, I have confidence in rain, I have confidence that spring will come again, besides which you see, I have confidence in me, strength doesn't lie, When you wake up, wake up! It tells me all I trust I leave my heart to All I trust becomes my own I have confidence in confidence alone Oh, help I have confidence in confidence alone Besides which you see I have confidence Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı Ben Deniz Ömer Madra Özdeş, Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birliktesiniz Andrei Gritsko da bize yardım etmekte Günaydın Günaydın Açılışımızı Julian Andrews'un bizim kuşağın iyi bildiği I Have Confidence adlı şarkısıyla yaptık çede'de Neşeli Günler diye çevrilen 1965 yapımı The Sound of Music filminin müziklerinden, ünlü parçalarından bir tanesiydi. Bugün nasıl bir gün olacak, benim geleceğim nasıl bir şey olacak diye merak ediyorum. O kadar heyecanlıyım ki özgür olmak ve dünyanın orasında bir yerde özgür bir şekilde dolaşabilmek için güneş ışığına güvenim var, yağmura güvenim var... Gelecek ...gene gelecek olan Bahar'a güvenim var ve bütün bunların yanı sıra görüyorsunuz ki kendime de güvenim var diye. Devam eden uyandığın zaman kendine güven yeterli olacaktır. Kalbimi bırakayım bütün güvenim kalbimde ve sadece güvene dayanarak bu iş olur diyor güvenmek üzerine bir şarkı şimdi onu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru yal Konsepsiyon. Bütün hayatını cezaevleri, cehennemine karşı canla başla mücadele ederek ve ev kılığına girmiş cezaevlerinde tutsak olan kadınların itibarı için çalışarak geçirdi. Genelleleyerek aklama alışkanlığına karşı o ekmeğe ekmek, şaraba da şarap gördü. Suç herkesin olduğu zaman aslında hiç kimsenindir. Diyordu Böylece çok sayıda düşman edindi Uzun vadede tartışmasız bir saygınlık kazanacak olsa da Ülkesinde ve yaşadığı dönemde bunu elde etmesi hiç de kolay olmadı Konsepsiyon Arenal 1840'larda hukuk fakültesindeki derslere Göğüslerini çift korse ile gizleyip erkek kılığına girerek devam etmişti 1850'lerde uygunsuz saatlerde uygunsuz konuların tartışıldığı Madrid toplantılarına katılabilmek için erkek kılığına girmeye devam ediyordu. Ve 1870'lerde saygın bir İngiliz örgütü olan bir reformu için Howard topluluğu onu İspanya temsilcisi olarak atadı. Atama belgesi Sir Bay Concepción Arenal adına düzenlendi. Bundan 40 yıl sonra bir başka Galisyalı kadın Emilia Pardo Bazan bir İspanyol Üniversitesi'ndeki ilk kadın öğretim üyesi oldu ama hiçbir öğrenci onu dinlemeye layık bulmuyordu. Emilia derslerini boş sınıflara veriyordu. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce bir de saatli marif takviminde de değinilen ikinci cemre meselesine kısaca bakalım. Deniz Gezgin'in doğa defterinden okuyalım. İkinci cemre, suya. İnanışa göre cemre suya düşünce bir kurbağa olur, sonra ondan balıklar doğar. Sarı keçililer de cemreleri sularda arar. Düşüp düşmediğini anlamak için pınarları, gölleri, bütün su kaynaklarını gezip bakınırlarmış. Evet, sarihte bugün şimdi. 1964 yılında bugün Coca-Cola'nın dünya üzerindeki 1109. fabrikası İstanbul'da açılmış. Bayağı eski. Ama çok ondan önce de 1108 fabrikada açılmış. Ee, şimdi kim bilir kaç olmuştu. Benim de aklıma gelmiş. Soralım Coca-Cola'nın yöneticilerini. 1971'de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TRT bir açıklama yapmış. Parasızlık nedeniyle radyonun parası bitmiş. Yani radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirmiş. Ben bunu hatırlıyorum aslında fakat galiba uygulanmadı. Para ya buldular Ya da, da çok kısa bir hime, süre. Hükümet destek mi verdi bir anda? Bunu soralım <gülüyor> radyo ve televizyon yöneticilerine. <gülüyor> ne bundan. yaptınız 71'de diye. <gülüyor> evet Coca Cola'ya da soralım. Radyo TRT'ye de soralım. E, gene sizin hatırlayacağınız bir olay. 1982 yılında bugün Barış Derneği'nin 44 yöneticisi tutuklandı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek'te tutuklananlar arasındaydı. Barış Derneği'nin yöneticileri gizli örgüt kurmak, yönetmek, suç sayılan fiili ölmek, komünizm ve bölücülük propagandası yapmakla suçlanıyorlardı. Başkanlığının eski büyükelçilerden Mahmut Dikerdem'in yaptığı Barış Derneği yöneticileri tutuklu olarak yargılanacaklardı. Ve yargılandılar, mahkum de edildiler, senelerini geçirdiler. Ben de kısa, yani tarihte bugünün devamında da olan üstü bir Karanlık bir başka dönemde o zamandan hatırlıyoruz 1980, 1980'deki 12 Eylül darbesinin ardından gelenlerden bir şey bu. Günümüze kadar da yankıları oldu. Ama bundan hüküm giydi sonra biliyorsunuz şey. Kim? Kenan Evren. Ha doğru evet ve Tahsin Şahin Kaya. Evet, doğru. Sağ kalan ikisi de ömür evet, ölmeden de yar önce yargılandılar. Evet. Yargılandılar ve, ve hapse mahkum edildiler. Evet. Bunu da gördü Türkiye yani. Yatmadılar ama. Evet doğru. Bunu gördüler. Hatırlatmamızda fayda var. 2001'de de bugün o zamanki Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı konumunda olan Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı. Gerisi de tarih. Ondan sonra Kemal Derviş'in evet. ekonomide yaptığı reform çabalarıyla birlikte yeni bir döneme gelmiş oldu Türkiye'de. Evet. Evet. Bir duyurumuz da var mı? Evet. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Son birkaç yıldır Kadınlar Birlikte Güçlü diye bir inisiyatif de vardı. Bu grup içerisindeki tartışmalarda dünyadaki grevlerden yola çıkarak kadınlar greve diye bir... O... Platform değil e, oluşturuldu bir çağrı da yaptılar. Aslında bu 8 Mart'a tam yetiştiremiyorlar ama bir grev e, önümüzdeki dönemlerde organize etmek Türkiye'de de lazım. Arjantin'de, Şili'de, e, İspanya'da çok büyük milyonlarca kadın greve çıkmışlardı 8 Mart'larda çünkü. E, bu meseleyi konuşmak üzere antikapitalist kadınlar, kadınlar küresel isyanda forumu düzenliyorlar bu hafta sonu. Cumartesi günü 29 Şubat'ta saat 3'te Şişli'deki nostaljik kafede gerçekleşecek. Meltem Oral, Özen Gül Ergün, e, iklim Aktivisti FFF'den Selin Gören ve Zeycan Alkış e, konuşmacılar olacaklar. İlgilenenleri antikapitest kadınların e, etkinliğine bekleriz. Sosyal medya hesaplarından, antikapitestlerin hesaplarından görebilirler. Evet bir de önemli bir başka kampanyanın haberini evet. verelim. E, Türkiye'nin ve dünyanın aslında ama Türkiye'nin özellikle spesifik olarak en önemli önde gelen sorunlarından biri. Belki de bir numarası adalet meselesi, hukuk sisteminin, yargı organının, yargı erkinin ve hukuk sisteminin bir bütün olarak çöküşü görülüyor. Ona karşı bir adalet içinde yaşamak istiyoruz diye bir kampanya başladı. Barolar da zaten daha önceden, evet. avukatlar da kesin olarak adalet istiyoruz çağrısında bulunmuşlardı. Şimdi bu büyüyor ve aşağıda imzası olan bizler adalet içinde yaşamak istiyoruz kampanyasını başlatıyoruz ve yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz diyorlar. Abdülka Abdülbaki Erdoğan'mış, Erturul Yalçın Bayır, Nesrin Nas, Rakel Dink... Rıza Türmen, Tarhan Erdem, Tarık Ziya II ve Türkan Elçinin aralarında bulunduğu bir grup çok çeşitli dallarda saygın isimler bunlar. Bu bir kampanya başlangıcı. Change.org'da bütün yurttaşları öncelikle imza vermeye çağırıyorlar. Ama aslında adalet istiyoruz diye bir kampanya e, başlamak üzere. Evet metni de hemen e, söyleyeyim. E, bizi toplum yapan temel harcın adalet olduğuna inanan yurttaşlar olarak anayasada yer alan hukuk devleti ilkesine uyulmasını istiyoruz. Adil yargılanma hakkını Mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alan anayasa maddelerini yüksek sesle hatırlatıyoruz. İktidarın be beklentilerini değil, adaletin gereklerini yerine getiren mahkemeler istiyoruz. Adalet umudunu yitirmiş bir kalabalığa dönüşmeyi reddediyoruz. Hangi görüş ve inanca sahip olursak olalım, hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, buluştuğumuz yer burası. Adalet içinde yaşamak diye imzalamışlar. Change.org'da devam ediyor. Evet dün açıldı imza kampanyası. Şu anda bizi dinleyen herkes girip bu imza kampanyasına destek olabilir. Şu anda 1700'ü bulmuş durumda imzacılar destekçiler umarız daha da artacaktır. Evet dün hedef 1500'ü senin dediğine evet, göre evet. ama onu aşmış durumda evet, aşmış kısa durumda. sürede. Şimdi yeni hedefe bakmak lazım. Herhalde 2000'i koymuşlardır. Yani bu adalet skandalından sonra iki haftadır. E... Hedef 2500'müş. Evet, tamam yaklaşmış şimdi. ama daha var demek ki bütün dinleyicilerimiz de bu hedefe ulaşmasına el vermeye çağıralım bir kez daha. İki haftadan beri aslında bu hukuk skandalına karşı sürekli kamuoyundan, yurttaşlardan, sivil toplum örgütlerinden ses çıkıyor. Bunlardan bir tanesi daha aslında bu. Evet son derece önemli öncelikli konu. Yani Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütün sivil insanların, vatandaşların e, öncelikli konularından bir tanesi hatta en başta gelenlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına ...son açıklamalarına bakıldığı evet. zaman... ...bunun ne kadar acil olduğu bir kez daha... ...ortaya çıkıyor. Yani öncelikle bu açık gazeteyin... ...açılışını koronavirüs... ...le yapmayı düşünüyorduk ama... ...şimdi madem... ...yeri geldi bu çok öncelikli... ...talebi desteklemek için... ...gerçekten... ...insanın... ...aklına durgunluk verecek... ...tuhaflıkta açıklamalar geliyor... Özellikle e, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorusunu e, yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gezi davasında beraat eden e, hak savuncusu ve iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin olarak adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım diye ...bir açıklama yapmış... ...bu da Türkiye... Zengin sosyalist ilk kez e, duyuyorum bu arada... ...böyle bir kavram yani... ...ama yani artık içinde bulunduğumuz... ...dönemde... ...siyasal ve sosyal dönemde... ...pek çok şeyi ilk kez duymakta olduğumuzda... ...bir gerçek... Yani ...şaşırma yetimimizi... Yit ...yitirmemiş olmamız... ...gayet yerinde... ...yani... E, Erdoğan doğrudan doğruya yargıya müdahale niteliği taşıyan son derece çarpıcı açıklamalar yapmış. Osman Kavala'nın skandal bir kararla tahliyesi diyor. Yani mahkeme kararını, tahliye kararını skandal olarak niteliyor. Evet. Bu da yeni ilk defa oluyor yani bir mahkeme kararını. Bir ağır ceza mahkemesinden bahsediyoruz. Skandal diyor. Ardından başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmasıyla başlayan süreci başa götürecek olursak diyor onu da başa götürme etkisini de kendisinde görüyor şu an itibariyle Kavala'yı aklamaya çalışan ve Can Hıraç savunan bir medya grubu var Oda TV internet sitesi ve sahibi Soner Yalçın Oda TV gezi sürecinde kalkışmanın önemli medya ayaklarından biriydi diye bir suç ihbarında bulunuyor darbe girişimine basın yoluyla destek veren Oda TV katil devlet ve katil polis gibi manşetler attı ancak iddianamede bunların hiçbiri yer almadı diyor. yani mahkemenin savcının hazırladığı iddianameyi de yeniden dava bittikten sonra üstelik yani bütünüyle kapandı dava yani, yani tahliye kararı verildi beraat kararı verildi aklama kararı verildi mahkeme tarafından ...bizzat oradaydım... Ya ...açıklandığı evet. sırada oradaydım... ...kulaklarımla duyduğum, gözlerimle... ...gördüm yani olayı... ...şimdi buna Cumhurbaşkanı... ...şey diyor yani... ...danamede bunlar yer almadı... Kavalayı birçok şeye bağlamaya hani çalıştılar bu davada. Şimdi en son Oda TV'ye bağlamaya çalışıyorlar. Yani hani biraz olsun Osman Kavala'nın fikirlerini bilenler Oda TV ile Soner Yalçın'la ne ilgisi ne hani olabileceğini de. Bunların gerçekten... hiçbir önemi yok zaten aslında. Tabii, aday... Polisimize katil dediler diyor. E bunun mesela orada yargılanan insanlarla ilişkisi hani slogan atılmış Gezi'de. Yani soru öncesi. da şeyle bir soru. Loaded dedikleri İngilizce de yani dolu, içi dolu bir soru. Bu soruyu yani skandal kararla tahliyesi diye soran bir gazeteci aslında. Hı hı. Uçakta soruyorlar ya da uçak nerede? Uçakta soruyorlar evet. Aksi şekilde soranları biliyorsunuz Fox TV muhabirine olduğu gibi azarladı ama. Evet. Dolayısıyla böyle soracaksınız azarlanmak istemesiniz. Evet, bu hazırlanmış bir soru. O da TV katil devlet ve... Katil polis gibi demanşetler attı. İddianamide bunların hiçbiri yer almadı. Bu konuyla ilgili ne dersiniz sorusuna? Bunun gündeme getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleriyle beraber görüntüleri var diyor. Hangisi terör örgütü? Beraat çıktı. Beraat <gülüyor> Hangi de, görüntüler zaten Hangi görüntüler çıktı Hangi terör örgütleri Hangi karar Ve e, işin içinde aktör Ve bu aktörle ilgili olanlar Bitenler ortada diyor Mahkeme kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi Kararları var bütün bunların üzerine çıkarak Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir partinin başkanı yani Türkiye Cumhuriyeti yargı organının ceza mahkemesini yüksek bir mahkemesini yok sayıyor kararını üst mahkemeyi yok sayıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıyor ben yani tamamen de şahsileştirmiş durumda zaten. Evet. Benim polisin benim bilmemden. Ben falan. ben terör örgütleriyle beraber görüntüleri var diyor. Yani terör örgütü ilan ediyor bazı e, insanları terör örgütü mensubu. Ben burada topu ister istemez yargıya atacağım. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Diyor. ...zaten yargı kararından Askeri bahsediyoruz... Askeri topu kastediyor olabilir... <gülüyor> Topa atışında tutuyor bayağı... ...yargı hala geziyle bunun alakası yok diyorsa... ...kusura bakmasınlar diyor... ...yargı kusura bakmasın... ...benim dediğim olacak diyor yani... ...bir demokratik hukuk devletinden bahsediyoruz... ...ortada bir gerçek var diye... ...gerçeğin de tek eline sahip olmuş benim polisime katil diyor bu polis kimin polisi bütün bu olaylar böyle ceryan eder de yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder diyor de, alakasız olayları da birbirine bağlamışız böylece burada bizim tutarlı ve duyarlı olmamız lazım bu öyle noktaya gider ki bu noktada güvenlik adeta kendisinden endişe eder hale gelir ne olacak? Elini kolunu sallayarak devam ediyor denir. Bence bütün medyanın bu konuda üzerine düşen görevi yapması lazım demiş. Şimdi o hani öldürülen ne, savcıdan Savcı. bahsetmiş bağladı ama davada mesela sahada Yiğit Aksakoğlu'nun bunları örgütlediği söyleniyordu suçlama sivil e, itaatsizlik eylemleri örgütlemek yani şiddetsiz eylem üzerinden gidiyordu. Ama ha, davada bile böyle giderken şu anda Erdoğan tamamen bambaşka bir. İlk kez mesela bu meseleyi eklemiş oldular. Hiç geçmiyor aslında davanın herhangi bir yerinde vesaire. Ya, yani hakikaten e, tümüyle e, sarsıcı bulduğum bir açıklama bu. Yani herkesin sarsılması ve adalete kuvvetle sarılması lazım. Yani ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum diyor. Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Yedi yıl sonra suç duyurusunda bulunuyor yani. Evet. Ve beraat etmiş bir dava. Gezi davası tamamen beraatle sonuçlandı. Aklamayla sonuçlandı. Bu kararı yok sayıyor. Ve yargıya havale ediyorum meseleyi diyor Cumhurbaşkanı ve vatana ihanet olayıdır diyor ee, bunu, bunu en kritik anında, anda yaşayan şahsımdır diyor Kişisel bir durum Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır Bu vatana ihanet olayıdır zira Dolmabahçe'deki ofisimize girmeye çalıştılar ve ofisin karşısında çok çirkin adice sloganlar yazdılar Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler, içeriden bire kutuları çıktı diyor ki kesinlikle doğru değil <gülüyor> İmamı bile reddetmiştim, Ama bunu, demiştim imamı da evet. oradan tabi bunu yok olmadı böyle bir şey ve insani yardım yaptım, yaralı insanları gazdan Bayılmış insanları almak Her müminin görevidir Dedi zaten imam Orada e, Kimsenin umurunda Değil diyor illa silah mı Olması lazım bunlar bir şekilde girecekler Ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak Devam edecekler şimdi kim bunların arkasında Olanlar daha neler Var bunların arkasında ifadesini Kullanmış basında Takip etsin diyor basına baktım Ben de en çok takip eden Yeni şafak Türkiye'yi masonlar yönetti diyor bugün. Yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin takipçisi. FETÖ'den boşalan alanları dolduruyorlar demiş. Masonik terör örgütü FETÖ'nün boşalttığı eğitim kurumlarını sözde patron değişikliğiyle yaşatmaya çalışan mason biraderler. Her alanı kontrol etmeyi sürdürüyorlar. Türkiye'nin zayıflaması için var güçleriyle lobicilik yapıyorlar. Son dosyasıyla devam ediyor. Ortada hükümet yokmuş gibi davranıyorlar ama. Yani nasıl bu makamlara mesela şu anda geliyorlar? FETÖ'den boşalan alanlara? Hmm. Yani hükümete yeni bir kumpas mı kuruluyor? Bununun yarısını mı veriyor? HTS kayıtları açıklanacakmış bu arada. Kel görünecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz'un siyasi ayağıyla ilgili ipucu verdi diyor zaten ipucu dediği alenen Kılıçdaroğlu'na şey yapmıştı. Evet. Kılıçdaroğlu ülkenin hasmı diyor zaten. Bakıyor dönüşü. Evet. Şimdilik adalet çağrısını e, duyurarak bitirelim bence daha fazlası zor olabilir götürmekte. Şimdi ilk yarım saatten sonra e, bu ikinci ana konu olan dünyanın gündeminde o da şey olacak. Koronavirüsü salgını ve nerelere yayıldı diye son gelişmeler e, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı koronavirüs riskinin kapıya kadar geldiği e, meselesi e, Tüm İran'da uçuşların iptali iki uçağın havadayken geri döndürüldü Gürcistan'da bir başka komşuda İran'dan sonra ilk koronavirüsü vakasının doğrulandığı Yunanistan'da bir başka komşuda daha önceden de söylemiştik ki yeni tip korona virüsü vakasının bulunduğunu ve bunun daha son şey doğrulamasını yapmadık ama bakarız. Korona ee, şüphesiyle Kastamonu'da iki öğrencinin karantinaya alınmış haberi vardı. Bir de Ordu'da bir haber verdi, evet. Japonya'dan geldi diye Kastamur'dakilerde. Van'dan geliyorlar, onlar da İranlılarla bir arada bulunmakla şey yapılıyor. Zonguldak'ta da bir virüs alarmı var, 13 İranlı'nın gözlem altına alındığı. İran sınırı olan Van'da da korona paniği var. Bunların hepsine kısaca bakma fırsatımız olacak ama bir aradan sonra. Açık And walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, "Dry goods floor." When I got off at of seven, come up to me. He said, "Now what can I do for you?" I said, "We're going there and show me all the sport clothes, like you spoke me to." He said, "Well, sure. Come on in, buddy. Dig these fabrics. We got laid out on the shelf." He said, "Pick yourself out one. Try it on. Stand in the mirror and dig yourself." Ooh, ooh, ooh. That suit's pure hair and bone Yeah, that's a suit I'd like to own but that suit is you ooh, ooh, Yeah, I believe it too I see for the businessman, You feature the natural shoulder That retail, wholesale, it is It's got the custom cuffs In the walking chart, he said... I'm going to let you have it a steal. And for the playboy, you have the ladies in tweed. With the cutaway flap over the It's a box-backed two-button western model, he said. night <laughs> nah, ain't that nice? Ooh, Ooh. buttons are solid, gold. Ooh. you made a deal, so... Go back there and you get that peep and let me sign on the dotted line. And I'll meet you, I get all my payments in right on time. Now wait a minute, brother, let me go back and do a little checking on you. Then the man, he come back, he say, I'm sorry, my man, but your, uh... Your credit didn't go through. Why, would you mean? Ooh, ain't this a shame? The Coasters grubundan çok fazla bilinmeyen ama olağanüstü erken bir şeyin sözcüsü olan çok kuvvetli mesajları olan bir şarkıyı dinledik Shopping for Clothes ilk tüketim toplumunu dalga geçerek iyice eleştiren ilk şarkılardan biri benim bilebildiğim kadarıyla dünyada ta 1950'lerde yapılmış bunu çaldık Cornelius Gunther'ın 30. ölüm yıl dönümünde öldürülmesinin daha doğrusu kendi otomobilinde siyah ...bir grup coasters ve sözleri... ...şöyle gidiyordu deminki şarkının... E, el, ...elbise için... şey çıkarken diyor... ...bir girdim... ...bir alışveriş merkezine... E, ...şeyin... ...asansörünününde durdum... ...kıza dedim ki... ...kuru malların... ...bulunduğu şeye çıkalım... ...kata çıkalım diye çıktım... ...bir hemen bir satıcı geldi... ...sizin için ne yapabilirim efendim... Ben de dedim ki gidin bütün o spor giysileri göreyim dedim diyor. Yani Zaten göstermek zorundasınız. O tamam gel dostum. Biz bak rafalara ne güzel deve tüyü şeyler sağladık Böyle seçin bir tanesini şu tam bir kemik rengi harika bir şey size çok yakışacak diyor. <gülüyor> Takım elbise. Aynaya bakın ve şöyle güzel bakın diye. Evet evet bunu istedim. İsterdim almak diyor. Alışveriş yapan. Beyefendi tam size göre bir giysi bu zaten diyor. Ben de evet böyleyim diyor. Böyle giden bir şey var. Alt, tamamen düğmeleri son altından yapılmış takımlardan filan bahsediyorlar. Zaten atkı da tamamen devet Şöyle oturun ve bakın. Ee, imzalı şeyde noktalı şeyi imzalayın imzanızı atın çeke yazın biz e, tabii o zamanlar tabii. kredi kartı yok. yok. Yok kredi kartı yok. Ondan sonra Ondan sonra tamam ben bir şey yapıp geliyorum şimdi diyor. Vallahi imzalamış, kontrol edip geleceğim diyor. Geliyor sonra. Bir dakika aslanım. ...baktım... ...sen doğru adam değilsin galiba... ...diyor... <gülüyor> ...bunun imzası falan... Ee, ...yani kredin çalışmadı... ...diyor... <gülüyor> ...ondan sonra... ...ne demek istiyorsun diyor... ...utanç verici değil mi... ...ah... Oh. ...evet diyor... ...yani çok... ...devetü'yü çok güzel bir paltoydu ama... ...alamayacağım galiba... ...kalbim acılar içinde diyor... ...evet... ...sen hiçbir zaman bu girseye sahip olamayacaksın... ...dostum diyor satıcı... Son cümlesi de şarkının tanrım benim zaten iyi bir işim var her gün süpürüyorum mağazayı diyor. <gülüyor> bitiyor <gülüyor> şarkı yoksullar gözünden yapılmış çok güzel bir şarkı aslında. Bu vesileyle de çalmış olduk. Şimdi korona virüsü meselesine gelelim. Sorun yokmuş aslında. Tabi kesinlikle sorun yok Evet yok Trump zaten her şey kontrol altında demiş Evet ve... şeyde İran e, Cumhurbaşkanı da söyledi düşmanlarımızın oyunu dedi. Ama en büyük garantiyi gene de Trump vermiş. Bir de dünyanın en güçlü ikinci insanını da bu sorunla uğraşmak üzere göreve getirmiş. Mike Pence, başkan yardımcısını. Evet, eyvah eyvah. Artık koronavirüsüyle savaş. <Gülüyor> Gerçekten toplama kamplarına doğru gideceğiz o zaman karantina falan derken. Çok mümkündür. Yani yalnız şeyler düşüyor. Borsalar... Tabii da, en büyük derdiniz çünkü, evet, korona virüsünün küresel ekonomiyi mahvedeceğinden korkuluyor. Böyle bir şey var. Türkiye'dense e, tekstil ürünlerine olan talep giderek artıyormuş. Tokat'ta sana bir fabrika yetişemiyormuş geçen gazetelerde böyle haberler vardı. Ama bir yandan da tabi Sağlık Bakanı Fahrettin koca önemli bir açıklama yaptı. Korona virüsün bize gelme durumu her an olabilir eddi açıklama yaptı. Bu aslında malumun ilamı demek lazım yani. Evet ama bu devlet yani yetkililerin Yapması gereken Tabii. objektif nesnel ve yani serin kanlı bir değerlendirme yapmış pek alışık değiliz son zamanlarda yetkililerden böyle şeyler evet. yani gerçek dışı şeylerle ayırt etmekte güçlük çekiyoruz ama bu evet. sefer öyle olmuş. Yani aslında önceden bunu söylemeleri lazım. Bir evet. dünya genelinde salgın olduğunda Türkiye'ye de bunun uğramama. ...ihtimali çok fazla yok aslında... ...sadece insanlar, insan neden şimdi... ...açıklama yapıldı diye soruyor... Evet, bir geç dizi... olsun güç geç olmasın diyorum ben... Ee. Bu, ...burada Ender olarak... ...yetkilileri... <gülüyor> evet. e, ...olumlu bulduğumu söyleyeyim... ...yorum olarak... ...giderek dünyaya yayılan bir virüs var diyor... Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Bu yayılmadan daha da önemlisi sınır komşumuz İran'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. Dolayısıyla kontrollü olmak zorundayız. Riski, risk kapıya dayandı de, demiş getiriyor. 81 bin kişinin enfekte olduğunu şu dönemde Çin dışındaki ülkelerde bir artış. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre'de ilave oldu. Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir Koronavirüs enfeksiyonuna salgınla vakasına rastlanmadı ama bu rastlanmayacağı anlamına gelmez diyor. Evet aynı zamanda şunu da söylemiş sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuluyoruz demiş sağlık bakanı koca. Kum ve meşhet ge geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak ülke içine almamak yeni yaklaşımımız. Kum ve meşhet öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz diyor. Evet 81 ilimizde de referans hastaneleri oluşturduk demiş bütün illerde yani. Yani hastaları takip edebileceğimiz negatif basınç odalarının olduğu sağlık personelimizin yetiştirildiği eğitildiği merkezler oluşturduk. Bir de antiviral ilaç yok demiş. Yani dünyada bulunmadı henüz. Evet. icat edilmedi. Genel kombine tedaviler söz konusu yani antiviral dediğimiz ikili ilaç grubunun uygulandığı çalışmalar biliyoruz. Bunun dışında aşı çalışması var. Burada gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var diyor ki burada da rivayet muhtelifti gerçekten dedikoduyla karışıktı. Fakat aşıyla ilgili demiş bakan antikor sürecinden sonra özellikle klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da bu demiş. Hayvan ve insan üzerinde çalışmalar oluyor ve olacak. Dolayısıyla bu süreç öyle bir iki ayda olmaz. En az 6 ila 9 ay gibi bir süreç olacak demiş. Daha da fazla söyleyenler vardı ama bakan da 9 ay, 6 ile 9 ay arasında olacağını. Yani bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz. Bilim kurulu da beklemiyor demiş. Evet. En, e, neler alınacak tedbirleri de sıralamış. Bunları belki söylemeye arka arkaya gerek yok ama en basit hijyen, elinizi yıkan 20 saniye yıkamak bile Yeterli kalabalıktan uzak durun Havalandırın vesaire gibi Basit önlemlerden söz ediyor aslında Evet ilginç de bir şey Olmuş Şirin Tarz'ın T24 programcısı Ve yazarı İstanbul havalimanında korona, korona virüsü salgınına dair Hiçbir önlem yok diye bir mesaj atmış İtalya'dan yeni geldim hı hı. Orada İtalya'da çok te Tedbirler evet. hat safhada Çünkü orada yükselen bir şey var Vaka sayısı çok yükseliyor ee, şey demiş yani İtalya'dan dönüş 12 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dan dönüşü sırasında Twitter hesabından demiş ki hiçbir önlem yok İtalya'dan geliyorum salgında 3. ülke ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bir şey olmaz mı diyor yönetenler diye yazmış onun üzerine de e, Sağlık Bakanı da yani Avrupa Birliği'ndeki gibi görevlilerin gözünüze tutup taradığından değil... ...fotoğraf makinesi gibi bir kamera var ama etrafında görevli yok. Kameranın gördüğünü kim görüyor demiş. Başka yerden mi okunuyor kamera görevlileri sorusuna da? Sağlık Bakanı Koca. Şirin Hanım, temel, termal, termal ka kamera tara taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik diye bir de gücük işaretiyle yollamış böyle bir açıklamada gelmiş. Evet yani takipte demek ki. İyi o zaman. Big Brother gibi anladım kararı şey yapıyorlar. <gülüyor> gözlemliyorlar herkesi tepeden. <gülüyor> evet o da çıkıyor ortaya Hı -hı. ama gene de ben Sağlık Bakanı'nın bu konuyla ilgili şeyini destekleyen bir tutumdayım bugün. Her zaman da böyle bulamayabilirsin beni. Evet. Tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini de söyleyelim. Kargo evet. ve tarifesiz uçaklar da dahil ve iki uçağın da havadayken geri döndürüldüğü gibi ciddi evet, durumdan En son bana. Tahran'dan gelen uçağın Ankara'ya indirilmesiyle birlikte tartışmalar başlamıştı çünkü. Şimdi bütün uçuşlar iptal edilmiş. Ama bakanın yaptığı açıklama tabii Van şehrinde bir tür paniğe sebep olmuş Yani her an görülebiliriz deyince nerede görülebilir herhalde burada görülebilir evet. diye. Van'da bir tür panik yaşanmış. Tedirginlik hakim diye verdi gazete karınca bunu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiası bu tedirginliği daha da arttırmış durumda diyorlar. E, bu nedenle yurttaşların çoğunun Tatvan devlet hastanesinden aldıkları randevuları iptal ettikleri gibi bir hani böyle bir panik... E, havası var. Evet. Yani Gürcistan'da da yani çeşitli komşularda İran'da, Yunanistan'da çıkmıştı. İran tabii en önemlisi ama Irak'ta da var. Irak'ta İran'dan da var. Olayım. Bir de sonra son olarak da Gürcistan'da da ilk koronavirüs evet. vakasının doğrulanmasıyla komşuların sayısı dörde çıkmış oluyor evet. görebildiğim kadarıyla. Çin ta Çin'in Wuhan, Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ama Gürcistan'a da sıçramış durumda. İran'dan Azerbaycan'a oradan da Gürcistan başkenti Tiflis'e geldiği bir, bu kişinin öyle bir şey olmuş. Türkiye'de ee, de birkaç ilde şey var bir tür alarm hali var. Şüpheler korona şüphesi söz konusu bir tanesi ordudan geldi. Japonya'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle orduda hastaneye başvuran bir kişinin 25 Korona, yaşında evet koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı duyuruldu ama hani henüz böyle bir şey teyit edilmedi yani koronavirüsün varlığı anlamında söylüyorum. Zonguldak'ta da bir virüs alarmı diye gazete duvarda manşet atılmış İran'dan Zonguldak Ereğli'deki Erdemir Limanı'na malzeme getirdiği öğrenilen 13 İran vatandaşından birinde yüksek ateş tespit edildi. İranlı şoförler koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındılar. Kastamonu'da ise Van'dan gelen iki öğrencinin rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Yani çeşitli illerde böyle bir tür alarm hali var. Evet. En önemlisi de ama Kastamonu geldi bana da. Yani hem gazete duvardan hem dikenden de görebiliyoruz bunu. Çünkü bayağı şey ee, yüksek ateş yani Van, Van'dan geliyorlar. Van İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya'da inmişler. Kastamonu'ya gelmişler. Ve Kastamonu Devlet Hastanesi acil servisine de yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle başvuruyorlar. Bu ciddi bir durum. Üniversite öğrencisi bir kişiyle, gençle onun aynı evde kaldığı arkadaşının her ikisinin de böyle şikayetleri var. Bu önemli bir şey gibi gözüküyor. Evet. Ee, laboratuvar sonuçlarına göre de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir diyor. Bu tedirginliklerin üzerine Sağlık Emekçileri Sendikası bir açıklama yaptı. Koronavirüs salgını ile ilgili açıklamamız manşetiyle bunu başlığıyla bunu bütün basına duyurdular. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın gereken önlemleri yeteri kadar almadığı uyarısında bulunuyorlar. Özellikle de Vana işaret ediyorlar. Yani deprem olduğunu hani unutmayalım. Vanda giderek artan hastalık endişesi sonrası yapılan araştırmalarda sağlık kurumlarında hastaları ve sağlık çalışanlarını korumak için yeterli önlemlerin alınmamış olması diye e, bir vur, vurgu var. E, sağlık Emekçileri Sendikasından. Van'ın Van özelinde şöyle bir önemli e, uyarı yapıyorlar. Van'da koruyucu maskeleri sağlık kurumlarından edinemeyen, vata, edinemeyen vatandaşların kara borsadan fahiş fiyatlarla bu araçları temin etmek zorunda kaldığından dolayı çok üzüntülüyüz diyorlar. Yani en basit şeylerden bir tanesi aslında maske. Bir de yani... önemli bir şeye daha değinmişler. O da yabancı düşmanlığı tabii. Bir evet. Kuşku ortamı evet. yeterli ve sağlıklı bilgilendirmenin olmadığı ortamda yabancı düşmanlığına varan kimi tepkileri de üzerek izlemekteyiz diyor. Fakat bakanın bu son yaptığı açıklama bir miktar bir nebze rahatlatabilir çünkü öyle yabancı düşmanlığına falan yer açılmaması ve durumun Hı. objektif bir değerlendirmesine de yaptı. Sendika şey uyarısı da yapmış salgından korunmak için diğer bulaşıcı hastalıklarda alınması gereken bireysel önlemler aynen alınmalı diyor aslında. Yani e, hani bir tür paniğe kapılmayın diye anlatıyor. Birey Bireyler kişisel hijyene dengeli ve yesle, e, yeterli beslenmeye dikkat etmeli diye e, açıklıyorlar. Evet yani gazete duvarda ve dikenden de gördüğümüz işte toplu ulaşımda da virüs Ankara'da. Virüs temizliği iki katına çıkarılmış her gece dezenfeksiyon yapılacağı söyleniyor. Toplu ulaşım istasyonlarında Vanda'da daha önce söyledik İran sınırına bir sahra hastanesi yapıldığı e, haberi geliyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü de basın toplantısında ölenlerin sayısının 19'a vaka sayısının 139'a yükseldiğini açıklamıştı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Ali Karakoç da bir açıklama yapmış bir yayinetten. Önemli şeyler söylüyor. İyi evet. beslenemeyenler, ısınamayanlar yani yoksullar risk altında evet. diyor. Evet. Bu çok temel bir şey yani. Yani aslında bir tür iklim değişimi gibi bu, bu gibi virüsler ve salgınlar da en başta yoksulları vuruyorlar. Gene bunu dönüp dolaşıp kapitalizm ve toplumsal eşitsizliklere bağlamak lazım ki Doktor Karakoç da bunu aslında söylemiş. Eşitsizliğin yüksek olduğu, yoksulluğun hüküm sürdüğü alanlarda kalabalık ailelerde virüsün etkilerinde daha fazla görünebileceğine dikkat çekmiş. Koruyucu sağlık hizmetlerini hem topluma hem sağlık çalışanlarına ulaştıramazsak vahim sonuçları olabilir diyor. Evet yani kronik hastalar ve yaşlılar risk altında ama tedbirler yukarıda sayıyor zaten tedbirleri alınırsa en az zararlı atlatabiliriz. En büyük koruyucu tedbirinde... Hijyen olduğu ve başta el yıkamak, sık sık el yıkamak, toplu alanlarda mümkünse çok fazla bulunmamak, hastalık şüphesi olan gripal enfeksiyonu olanların da mutlaka sağlık kuruluşlarına evet. vakit geçirmeden başvurması gerektiğini söyleyen mantıklı, rasyonel ve vicdanlı şeyler söylemiş doktor Karakoç yani bakanlığın ve yetkililerin de şimdiye dek bilgi paylaşımını yerine getirdiğini de söylemiş o da tespit etmiş bunu yani kamu otoritesi elindeki verileri açık şekilde kamuoyuna duyurmalı sağlık çalışanlarıyla da paylaşmalı diyor sadece sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde değil üniversite hastanelerinde de virüs testleri yapılmalıdır demiş ee, evet bir de şey vardı, senin bahsettiğin bir açık yazı vardı değil mi? Evet, bilim yazarı Tuna Emren önemli bir yazı yazdı. Marxist.org sitesinde yayınlandı. Ee, uzun süreden beri zaten bu virüs meselesini hatta küresel ısınma ile ilgili raporları da takip ediyordu e, Emren. Bir dizi rapordan burada bahsediyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün sunduğu 31. Durum raporundan e, bahsetmiş. Ama bu tabii... 20 Şubat'tı e, yayınlanma tarihi ve burada burada örneğin ölüm oranlarını veriyor. Yani ölüm oranlarının diğer hastalıklardan daha önceki SARS, MERS gibi hastalıkların daha düşük olduğunu e, hatırlatıyor. Örneğin Çin'de, Japonya'da 85 kişiden 1 kişinin öldü. Singapur'da 84 kişi de virüs görülmesine rağmen kimsenin ölmediği gibi detaylar var. Bir tek İran'ın. Tabii 20 Şubat e, tarihli raporunda iki kişi de görülüp ikisinin de öldüğü gibi bir şey var, e, rakam var. Bunların üzerinde e, duruyor. E, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom e, uluslararası bir çağrıyla COVID-19 yani koronavirüs ile etkin bir mücadele için 675 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu aslında dile getirmiş. Dün bir de çağrı gördüm bir e, uluslararası sağlık kuruluşu tarafından. Ülkelerin teker teker bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor olmaları makul bir şey değil. Bu küresel bir mesele, bu bir salgın. Dolayısıyla bir araya gelinerek ortak bir evet, e, tavır, tavır takınmalı diye bir e, kampanya, bir çağrı başlatmışlardı. Do Aslında işte bu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da benzer bunu, bir şey söylüyor. Evet, bunu, yani bunu vurguluyor evet. Böyle toplama kamplarıyla uçları yasaklamak da olmuyor. Neydi adı? Gebreyesus. Biraz telaffuzunda zorluk çekmiş evet. olabilirim. Her fırsatta gündeme taşıdığı gerçek de bu diyor Gebreyesus'un. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler virüse karşı daha evet. savunmasız diyor yani. Yani Daha yoksul olan ülkelerde daha bir evet. kötü etkiler olacak anlamına geliyor bu. Zaten mesela ilginç bir şey de var. Çinli hemşirelerden mektup vardı evet. gazete duvarda çok... Yaralayıcı aslında yürek yaralayıcı bir açıklama ve çok saygın bir dünyanın uluslararası en önemli dergilerinden bir tanesi bilimsel The Lancet'te çıkmış mektupta. Kaygı ve korkularımız var. Ruhen ve fiziken, fizikmen çok yorgunuz ve büyük risk altındayız. Yardım edin diyorlar. Yani Wuhan'da görevli iki hemşire yeni tip korona virüsüyle yani Covid-19 ile mücadele için... Diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yani meslektaşlarından yardım talep ediyorlar. Guangzhou Hastanesi'nden Yingchun Jing ve Sun Yat-sen Hastanesi'nden Yang Jin. Ünlü Tıp Dergisi Lancet'te, Emrena Mektup'ta. Yani bize yardım, daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanları Çin'e gelip bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz diye. Can bir çağrı olduğunu söylüyor. Yolgunluktan bayılıyoruz diyorlar. Evet. Evet yani bu böyle Donald Trump'ın havaları sınır geçer ya da işte ben Mike Pence e şey yaptım. Şimdi düzelecek her şey görevlendirdim demesiyle olacak gibi bir iş değil doğrusunu istersen. Ve çok da uçak gelinlikten uçak biletine kadar salgının sürpriz ekonomik sonuçları diye de Fernando Duarte'nin bir yazısı var BBC'de. BBC Dünya Servisi'nden bir haber ama BBC Türkçe çevirmiş. Yani Amerika'da bir gelin evleniyormuş. Bir gün kala düğüne gelinliksiz kalmış. Çünkü Çin'de yapılıyor ve yapılamamış. Şimdi kiralayacakmış. İşte şimdi kiralayacakmış. artık Tokat'tan şey yapıyorlarmış. Sipariş veriyorlarmış. Evet inşallah orada olmaz bir şey. Çok ilginç bir değerleme. Bunu da belki ...internet sitesinde paylaşırız BBC Dünya Servisinin bu şeyini. Gelinlikten uçak biletine salgının sürpriz ekonomik sonu Her zaman ekonomik kriz değil bazen de ekonomik canlanmalara da yol açıyor işte evet. bu şekilde. Şimdi ara vereceğiz. Aradan önce yalnız birkaç şey şeyi söyleyelim. Suriye'de 21 kişi öldü. Varil bombalarıyla gene İdlib bombalandı evet, ve okullar ve şeyler okulları, Akıl almaz bir facia vardı. Ondan biraz bahsedeceğiz. Ee, şeyin Beşşar Esad ordusunun İdlib'e doğru ilerlediğine dair de bir haberler var. E tabi asker ölümleri var. İki kişi, iki Türk askeri yine dün hmm. ki bombalı bom, saldırıda hayatını kaybetmiş. İki de yaralı olduğunu Milli Savunma hmm. Bakanlığı açıkladı dün akşam. Erdoğan da ...independent Türkçeden... ...en büyük sorun hava sahası... ...kısa sürede çare bulacağız demiş... ...Rusya'da... ...Türkiye ile olumlu sonuç bekliyoruz... ...yani ortak görüşme... ...olmayacak galiba anladığım kadarıyla... ...Fransa ve Almanya'nın evet. da dahil olduğu... Bunun, ...dörtlü bunu daha görüşme... Çünkü, ...çünkü hiç kimse onay onu, vermedi. vermedi... ...Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak... ...İdlib görüşmelerine olumlu sonuç beklediklerini... söylüyor. ...onları da takip edeceğiz... Bir de şeyi söyleyerek bitirelim sadece özet olarak Hindistan'da Yeni Delhi'de korkunç milit, yani faşist saldırılar var. Dinci, ülkücü diyebileceğim nitelikte hı hı. insanların saldırıları var. Benim son gördüğüm 24'e çıkmıştı ölen evet. sayısı. Hin yani Müslümanlara karşı, Hint mü Müslümanlarına karşı olan saldırılar bunlar ve bir caminin de ateşe verildiği söyleniyor Ancak biraz olsun umut var hani olmamızın şeyi bu ateşe verilen camiden kalan yanmış yarı yanmış Kur'an parçalarını hep birlikte oradaki halkın toplayıp. Hindular ve Müslümanlar evet. birlikte topluyorlar birlikte direnebilirler çok onlara da değineceğiz. Şimdi ara veriyoruz Bikem Ekberzade ile görüşeceğiz. Açık Gazete Standing Rock. Wikilanta'ya. Pekem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve La kotaların adalet mücadelesi. Dakota Halk Servis Komisyonu geçtiğimiz hafta Dakota Ekses Boru Hattı'nın kapasite artırma başvurusunu oy birliğiyle kabul etti. Boru Hattı'nın işletmecisi Energy Transfer Partners şirketi yetkilileri bu artırımın North Dakota petrolü için artan talebi karşılayacağını söylerken rezervasyonların hemen kuzeyinden geçen Boru Hattı'na karşı 2014 yılından bu yana direnen Standing Rock Sioux kabilesi vakit kaybetmeden yasal yollara başvuracağını bildirdi. 2016 yılında Standing Rock'ta başlayarak artan katılımla bir yıl süren protestolar sonrası Dakota Access boru hattı inşaatını Obama yönetimi durdurmuş, Trump yönetimi durdurma kararını iptal etmiş, 2018'de çalışmaya başlayan boru hattı ilk iki ay içerisinde en az üç kere sızıntı yaşamış ve yürütücü şirket Energy Transfer Partners'ın büyük bir sızıntı durumunda da acil bir durum planının olmadığı ortaya çıkmıştı. Kapasite artırımı ile eğer yasal engeller aşılır ve uygulama başlarsa, Olası sızıntı riski artarken bölgedeki içme suyu havsaları da eskisinden daha fazla tehdit altına girecek. Bugün günlerden 27 Şubat 2020. Dikilen Kaya, Petrol, Aç Gözlük ve Lokotaların Adalet Arayışı Programı'nın 27. bölümüne hoş geldiniz. I'm on my way home now. And you know, I've been sitting here thinking. Every anniversary that we have had in, in Indian country where the police have come... Where things have happened to our people, the massacres, they just keep reoccurring. So here on Standing Rock, as we remember when they closed the camps three years ago, and we still have a hard time with that. And now they're up there arresting the Mohawks. And it hurts my heart to know that this is happening over and over again. And it angers me. And I know I shouldn't be angry. And I know I need to pray harder. But when does it stop? When does it stop in our own homelands where we could live? When does it stop that our own people could live? I want everybody to pray for what's happening up in Canada. I want everybody to send their support to Canada. And I'm asking you, shut it down. You shut it down now. This is our only time we have left. We have to do something for our children and our grandchildren. It can't go on like this anymore. It can't. We have to stop fossil fuel. We have to stop the destruction of our land. We have to save Mother Earth and our water. And I don't know what else to do but fight. And I'm asking you, everybody, send your support to everybody in Canada. Help them. If you can, get up there physically. Send your prayers. Send your songs. Send your dance, send your ceremony. Twelve full moons like white gold Grandfather's sky is getting old Tides come and go when the rip froze And the weatherman said it's getting cold Winter's coming, I'm coming home My ancestors come from the snow I'm the first born and great an old Don't let me get in my zone I I I S on my chest, I'm the hero, I guess Beads on my neck and my earlobs are stretched Abnormally regular, so unconventional Are we original? Yes. Oh. Phone on, I got a bonus issues I can never fix I'm true to myself and my promise. And when I'm in Rome, I do the opposite Got my voice back with my artifacts Now I'm talking shit with my talking stick From pop-dodge bands in our own land Where illegal pot was provocative We drumming our drums as usual We singing our songs as suitable. We dance to it all so movable We do it together, it's beautiful I'm breathing heavy, I love it My palms are sweaty, I love it My culture's alive, I love it The art is revived, I love it uh made wow. to the bone I say, homie, I ain't alone. The spirits stay with me to get where I'm going. How my first sweat, homie, I was reborn. Pride gets bigger as my hair gets long. Too long braids, that's a dedication. Son of a gun, no registration. Just like my pops, We about to feast, potlatch. Copper shield on fleek, top notch. Stay true from the jump, crisscross. Here, Turtle Island, it's the renaissance. Don't take my kindness for weakness, man. That shit too funny, my Nietzsche. So tell me, have you ever been at the bottom? It's muddy, my Nietzsche. Y'all pissed off for greatness, my Nietzsche. Been solid in Delhi since my nose was snotty. Besides with my fam, I don't fuck with nobody. Illuminative, no Illuminati. Illuminate, them, no Illuminati. Yeah. Misunderstood. Misunderstood. I, don't I don't understand. I'm a red man, man. man. with a method man. man. Resistant, reviving, digitized. We heavy hitters. hitters. We don't die, we multiply. Cry Günaydın Miken merhaba. Günaydın nasılsınız? İyi, seni sormalı. Günaydın. Günaydın. Ee, ben de iyiyim. Teşekkürler. Biraz e, yoğun e, haftalardan geçiyoruz bu sıralarda. E, Standing Rock, e, Wet'suwet'enler, e, Kanada biliyorsunuz muhakkar tutuklandı. E, Pazartesi günü polis e, onların e, Tendinaga bağımsızma muhak bölgesine girdi. Özellikle muhak bölgesine girdi. Ve 10 kişiyi tutukladı. E, bunun üzerine de artık e, Ladon'la da... E, duydunuz kendisi mikrofonu eline aldı tekrardan çağrı yaptı e, o da bizim e, radarımızda dün itibariyle düştü kendisi hastanedeydi bir seri e, ameliyat geçiriyor e, son ameliyatından çıktıktan sonra eve giderken yolda arabada kaydettiği bir videonun ses, ses kaydını biz sizinle paylaştık belki dinlemeyen e, duymayan çok direkt, çok iyi oldu söylediğin. Ladona zaten senin kitabının da e, başka kahramanı diyebiliriz. Kesinlikle. Yani Standing Rock'taki e, en öndeki kadınlardan, Diklenkaya'daki en öndeki kadınlardan bir tanesiydi ve e, kitabı da ben e, Ladona'nın anlatıları üzerinden zaten bir araya getirdim. Başka kişiler de var ama gerçekten dediğiniz gibi baş kahramanlarından birisi kendisi. Evet. Nadanın hala... çok çarpıcı bir şey vardı. Biraz önce dinlerken de özdeşle konuşuyordum. şey yani kendiniz gelin destek olun. Artık zaman filan kalmadı çocuklar ve torunların geleceğini çalmayalım. Ama siz gelemezsiniz. Dualarınızı, şarkılarınızı gönderin diye müthiş bir açıklamaydı yani. Evet. Biz o yüzden hemen arkasından 5 Şubat'ta benim anneme bir doğum günü hediyesi olarak Sinatra Kids, Keskid tanışacak bir ortak çalışması Rebirth yani yeniden doğuşu hemen Erdoğan'ın çağrısının peşine iliştirdik. Sinatra ve Kids aslında böyle Wu Tang Clan gibi daha çok e, hedonistik e, konular üzerinde e, keyifli eğlenceli şarkılar yapan bir ikili. E, fakat e, bütün bu olaylardan sonra ve sonra giderek artık şarkıları onların da politikleşiyor. Ee, başka çare yok çünkü. Yani Ladon'un da söylediği gibi gerçekten artık mücadele zamanı. Bir boru hattını durdurmanın en iyi yöntemi, biz bunu Standing Rock ve Svetlana örneğinde de görüyoruz, onu en başında inşa ettirmemek. Çünkü bir kere inşa ettirdikten sonra bu sefer yok kapasite artışıymış, haberde program başındaki haberde verdiğimiz gibi yok alan genişlemesiymiş, şuymuş buymuş derken kurtulamıyorsunuz bir türlü. Ee, bunu da zaten Kuzey Dakata'dakiler şu anda birebir yaşıyorlar. Bunun üzerine ve bu boru hattını inşa, kendi bölgelerinde inşa ettirmemek için verdikleri mücadeleye de çok yakından aşinalar ve belki de ve bölgesinde yaşanan mücadeleye muhakların bu kadar hazır bir şekilde cevap vermeleri, çok sıkı bir koalisyon oluşturmaları, ya inanılmaz bir şey yaptılar şu, şu 20 günde, 19 günde ben öylesi kısaca özetleyeyim onu size. Lütfen. Ee, inanılır gibi değil. Gerçekten çok büyük bir başarı. Ben bile bu kadar olacağını tahmin etmiyordum Diklankaya'yı yakından izlemiş birisi olarak ama e, demek ki Diklankaya'daki öğretiler kaybolmamış. Bu çok güzel bir gösterge. E, şimdi ilk önce şöyle bir e, bilgi verelim. Dinleyicilerimiz belki Kanada'ya aşina değillerdir. E, oradaki e, arter yani ticareti yürüten ana kol tren hatları. Eğer trenatlarını durdurursanız Gerçekten Kanada'yı kapatabiliyorsunuz. Çünkü e, trenler sayesinde limana ulaşılıyor ve limandan gemiler sayesinde dünyaya ulaşabiliyor Kanada. Eğer e, tren hatlarındaki konteyner gemileri, yolcu ay pardon konteyner e, trenleri, e, yük trenleri ve yolcu trenleri durursa, o zaman limandaki gemilerde duruyor. Biz bunu 20 gündür yaşıyoruz, birebir izliyoruz ve gerçekten inanılmaz bir şey vardı, e, kriz vardı. Pazar gecesi güne kadar e, muhakkak biliyorsunuz, on muhakkak gözlerici tutuklandı. Polis aslında girmemesi gereken bir yere girdi. Orada da şöyle bir üst satır kullandı. Tren adları federal hükümeti ait. Siz şu anda burada yasayı şey yapıyorsunuz, çiğniyorsunuz ama adamlar kendi bölgelerinde gösteri yapıyorlar. Yani. Kendi egemenlik alanları ya. Evet evet kendi alanları. Bunlar Tiendinağa, Mohak. Ee, ulusu yani Mohawk ulusunun e, Tendinaga kolu bu bölgede kendi rezervasyonları aslında Aa, i̇lk önce bir e, kar küreme makinasıyla başladı olay. E, tren atlarına çok yakın bir şekilde ve gerçekten böyle birkaç kişiyle e, tren atlarının etrafında e, toplanarak ellerine pankartlarla birlikte. Daha sonra e, yerel muhakkaların onlara destek vermesi. Çünkü bu sırada da eşgüdümlü olarak biliyorsunuz ve Süleyman bölgesinde de Kanada Atlı polisi ve Süreten özel bölgesine Girip, oradaki ya yani daha doğrusu gösterici demeyelim orada yaşayan insanları tutuklamaya başladılar. E, eş güdümlü olarak bu halklarda plan kestiler. E, oradaki gösteri büyüdü. E, 19. gününe ulaştı. Öyle bir hal aldı ki Quebec'teki vali, e, yani ülkenin tamamen, Kanada büyük bir ülke, <gülüyor> ülkenin tamamen diğer ucundaki vali. E, tedarikçilere propan kullanımını yani enerji kullanımını mümkün olduğu kadar ekonomik seviyelere çekin çünkü uzun süre biz propana ulaşamayabiliriz. Çünkü tren hatları kapalı <gülüyor> şeklinde bildiriler göndermeye başladılar. Bunun günlük e, Kebek valisinin e, basına yansıttığı figürlere göre e, tren hatlarının kapatılmasının günlük maliyeti 100 milyon dolara kadar ulaştı. E, bununla birlikte e, Via Rail denen e, ülkenin en büyük e, tren şirketi geçici olarak 1000 kişiyi işten çıkarttı. E, trenin Tren hattının son noktasında ulaşılan limanda gemiler, yük gemileri inanılmaz bir yığılma yaşamaya başladı. Çünkü geliyorlar, yük alamıyorlar. Mecburen e, demirde beklemek zorunda kalıyorlar. Arkasından yeni gemiler geliyor. Onlar nereye bağlanacak? Zaten bağlanabilecek yer sınırlı. E, bu sırada konteynerler, 4 bin konteyner limanlarda... E, altı vaziyette duruyor, hiçbir şey yapılamıyor. Gemilere yüklenemiyor, yani gemilerden indirilmiş trene yüklenemiyor. Trendekler e, limana ulaşamıyor. E, şey Bozkır bölgelerinden buğday, e, yurt dışı e, yani Noktaları ulaştırılmak için yine limana gelemiyor vesaire. Tam biliyorsunuz biz mercimeğimiz falan Kanada'dan alıyoruz. <gülüyor> Mesela belki daha biraz daha uzun sürseydi bizim raflarda mercimek kalmayacaktı yani. Hani Anadolu'da yetiştiremediğimiz mercimeği Kanada'dan ithal ediyoruz. Ama belki bu oraya orayı biraz daha tutsalardı. Ee, biz de mercimeksiz kalacak Yani böyle bir global e, ticaret sistemini çomak sokan, çok küçük boyutta başlayıp yerel boyutta devam eden bir gösteri söz konusu. Şimdi durum nedir? Tren atlarının gari durdu mu bitti mi yani? Şimdi e, durum şöyle ya yani, Pazar kesmeni itibaren. Gerçekten çok ciddi tepkiler aldı buradaki tutuklamalar aynı zamanda. Çünkü insanlar dalga geçmeye başladılar. Yani sizin derdiniz burada işte Fransa'dan gelecek şarap ya da peynir ya da tereyağlı kukiler mi? Yoksa gerçekten bizim geleceğimiz mi demeye başladılar. Trenler bir süre, e, yani şu anda trenler biraz gecikmeyi de olsa işliyorlar. E, ama tekrardan yeni yeni sporadik e, gösteriler ve blokadeler e, yani... E, şeyler blokaja ablukalar Ama, evet, evet. Ablukalar, teşekkür ederim işte diyor da 10 böyle oluyor telefondan hızın hiç duyamıyorum evet. ee, ablukalar periodik olarak devam ediyor fakat bu son 20 gündür yaşanan kadar bir şey. Şu an söz konusu değil ama ilerleyen günlerde ne olacağı da belli değil. Çünkü bu bölgeler yerli ulusun kendi bölgelere ve ne isterlerse yapmaları konusunda özgür olmalılar. Ama bence burada çok güzel bir şekilde mesajı karşı tarafa ilettiler. Ne yapabileceklerini anlatmış oldular. O açıdan da aslında birilerinin sonunda bir şey anlaması durumunda da belki birazcık hani etkileyici olmuştur. Hani Hep deriz ya eğer e, kendini hani e, bir şekilde e, göstermek istiyorsan ya da e, derdini anlatmak için kendini duyurmak istiyorsan yapacağın en iyi şey ticareti çomak sokmak. Burada yaptıkları şey de o oldu ticareti çomak soktular. Dolayısıyla e, bu sefer e, insanlar kendilerinin canı acıyınca yani olaya belki o kadar yakın olmayan kişiler iş. Kendi normal hayatlarını ve o e, rahat hayatlarını etkilemeye başlayınca bu sefer biraz başlarının önüne alıp düşünmeye başlamışlardır. Yahu nerede ne oldu e, bu muhteşem kanada hükümetinde e, ne oldu ne yanlış gitti de biz bugün bunları yaşıyoruz diye. Evet yani önemli şirketlerin bir kısmının da geri basmakta olduğu da görüyor hatta destekleyen bu fosil yakıtları en çok destekleyen Chase, Manhattan gibi bankalar bile lafta da olsa e, geri basmaya başladılar. Bu da çok önemli bir gelişme aslında muazzam e, bir riyakarlık olmasına rağmen baskı karşısında e, bu şekilde tavır almak zorunda kalıyorlar. O yüzden de bu bu mücadele bayağı ciddi sonuç veriyor. Hatta Kanada'da Wet Sweaten'lerin şeyi de nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama yok doğru vetsüvetne yani evet. biz der diyoruz onlar vetsüveten diyorlar çoğula geçmiyor. Ee, ama Wet'suwet'en ulusunun e, mücadelesi. Yani dediğim gibi en başta söylediğim gibi gerçekten bir boru hattını durdurmanın en iyi ve en garantili yolu onu en başında inşa ettirmemek. Ve şu anda Wet'suwet'enler e, Stamling Rock'taki e, Sioux kabilesinin başına gelenleri birebir izliyorlar. İşte bu e, haberini yaptığımız kapasite artırma inanılmaz bir şey. Yani haberde de söyledik. Dağpalı yapıldığı zaman yani North, e, Dakota Texas e, boru hattı yapıldığı zaman... 3 ee, kere yani yapıldığı ay içerisinde 3 kere sızıntı minimum 3 kere sızıntı evet. yaşadı. Ve bunları gizliyorlardı üstelik. Evet, ve biz bunları haber yaptık hatta burada da dikilen kayada da bahsettik bunlardan. Ee, ve e, burada da Energy Transfer partners'in yani yüklenici firmanın e, bir B planı bir acil durum planı olmadığında gördük. Yani sızıntı hiçbir şekilde müdahale edeme. zamanda müdahale edemediler, yeterli müdahale edemediler. Ee, şimdi kapasite artırma söz konusu. O zaman işte 3 bin sızdıysa şimdi 9 bin varış sızacak belki. Ee, çünkü daha yüksek bir kapasite boru hattından geçecek. Yani e, Kapasite artırımını şöyle anlatalım dinleyicilerimize. Yeni bir boru hattı, ek bir boru hattı inşa edilmeyecek. Mevcut boru hattında akan e, petrol daha fazlalaştırılacak. Dolayısıyla en ufak bir sızıntıda daha fazla petrol e, toprağa ya da suya karışacak. Ve burada kuzeyde de Missouri Nehri'nin geçtiği noktada da zaten diyoruz ki orası Stamman Aksiyo kabilesini ve or oradan downstream dediğimiz yani nehir altı boyda yaşayan herkesin Yerli olsun, beyaz olsun, hiç önemli değil. Herkesin içme suyunu birebir etkileyen bir risk aslında, bir tehdit. Fakat işte günün sonunda şirketler bunu yaptık oldu demeye çalışıyorlar. Burada çok enteresan tekrardan işte Dikilen Kaya günlerinden hatırladığımız kitapta da ismi geçen Julie Federchak var. İşte bu. Public Service Commission yani Halk Servis Komisyonu diyelim. Bu işlere bakan, bu işlerin onayını veren, hani olur mu olmaz mı, işte çevre etki değerlendirme raporlarını isteyen e, birimin başındaki kadın. E, o ve ekibi, 3 kişiler zaten, 3'e 0 yani oy birliğiyle bu kapasitesi arttırılımını onayladılar. O dönemde de benzer bir şekilde... E, çevre değerlendirme raporu hatırlayacaksınız doğru düzgün yapılmamış gerekli değerlendirmeler yapılmamış ölçümler yapılmamış ve ortada böyle bir rapor var fakat bu rapor sanki gayet yeterliymiş gibi kamuoyunu satmaya çalışan kişi yani şu anda da diyor ki tamam şimdi de kapasite artırabilirsin diyor daha önce kamuoyunda savunduğu raporun çürük olduğunu bilirken biz şimdi bunun kapasite artırımı Oylamasına nasıl güvenelim diyor kotalarda kotalardan bağlı olarak ee, ve do dolayısıyla orada böyle bir mücadele var ve Trump diyorlar ki yani biz görüyoruz kuzeyde kota'da neler oldu biz bu aynı krizi aynı riski aynı tehditleri kendi topraklarımızı istemiyoruz diyorlar ee, ve kıyamette ondan kopuyor zaten. Evet ee, na na nasıl görüyorsun yakın gelecekte gelişmeleri? Ah. <gülüyor> Yani Her şey aslında çok biraz spontan ilerliyor. Ben umutluyum. Ben günün sonunda Betül kazanacağına inanıyorum. Ve onların kazanmasında çok önemli olduğuna inanıyorum. Şöyle ki şimdi Standing Rock bizim için bir ölçüydü. Diklenkaya bir ölçüydü. Oradan çıkan hareket Başka hareketleri doğurdu. Biz, biz bunu şu anda en net ve türetenlerde görüyoruz. Ve Mohawk'larda görüyoruz. Yani Kanada'da görüyoruz. Yani Kuzey Amerika e, tarihsel olarak da böyleydi. Sea'lar her zaman için e, biliyorsunuz e, nomadler e, yörük gibi düşünelim. Göçebe. Göçebe ülkede bir ulus. Dolayısıyla onlar zaten hep Kanada'yla iletişim halindeydiler. Oradaki uluslarla, oradaki ilk uluslarla sürekli olarak temas halindeydiler. Dolayısıyla Lakota'lardan bu kararlılığın ve tuvalet enerjisi olması benim için şaşırtıcı değil ama bu aşamada bu kadar kararlı bir şekilde devam etmesi gerçekten çok umut verici. Ben bir noktada Kanada hükümetinin ee, bir şekilde geri adım atacağına inanıyorum böyle düşünmek istiyorum Aa, ama e, para çok büyük bir para yani ortada olan şirketlerin buradaki kayıpları çok ciddi ve ee, biliyoruz biz yani ülkeyi hiçbir ülkeyi bu tarz kapitalist ülkeleri politikacılar değil şirketler yönetiyor. Dolayısıyla oradan itibaren neler olur onu ilerleyen günlerde göreceğiz diye bir klişeyle bağlayayım Çünkü dediğim gibi gerçekten ben de bilemiyorum. Sadece izliyorum. İzledikçe dedi. size aktarmaya devam edeceğim. Evet yani Kuzey Amerika yerlilerinin toplu mücadelesinin raportörlüğünü yapan Bikem Ekberzade <gülüyor> Düzey evet, Amerika diyeyim. Yerlileri muhabirimiz olarak mükemmel <gülüyor> çalışmalar yürütüyorsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Bunlara yer verdiğiniz ve dinleyicilere ulaştırmamıza yardımcı olduğunuz için efendim. Evet, ya tarihlerinde de uzun zamandan beri ilk defa toplu hareket ediyorlar yanılmıyorsam Bütün kabileler tabii, tabii. arasında tabii, hiçbir ya, şey Hiç falan hiçbir şey kalmadı. Hiçbir hasımlık falan. Aynen. Yaralı dizinin 1970'lerini anlatacaktık. Ondan sonra Kanada'da kıyamet koptu ama zaten kopacağını biz bekliyorduk. Hmm. O yüzden hep böyle temkinli temkinli gidiyorduk. Şöyle ortalık bir sakinleşti, iyi bir şekilde sakinleşti. Yani ve süveterler istediklerini alsalar böyle güzel bir kutlamayla birlikte tekrar tarih notlarımıza geri dönüp bunlar evet. daha önceki zamanlarda nasıl yaşandı, neler yaşandı. Yani Ladan'ın anlattığı gibi bunu biz yeniden tekrar sürekli Yaşıyoruz diyor yani bu bizim için bir iktiği diyor ama diyor artık buna bir dur dememiz gerekiyor ve bence de gerçekten duyarlı insanların dünyanın her yerinde bu tarz e, sömürlere dur demesinin zamanı geldi diye geçiyor bile. Evet aynen aynı fikirdeyiz. Çok teşekkür ederim Bikel. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Görüşmek, görüşmek yani. üzere. Görüşmek üzere. Standing Rock Dikilen Çaya Bikem Ekberzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi Açık Gazete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 Say, Give me the D to your ranch I'll blow you all to bits And then he grabbed her And then he tied her up And then, and then he lift the fuse to the dynamite And, and then And, and then, then. Uh, uh, And then a long game jump Talking John, Slow walking jump Slow talking jump talkin A long game But there was the same old shoot-em-up And the same old rodeo the Sam was a kind of stuff Sweet Sue in a burlap sack He said, if you don't give me the D to your ranch I'm gonna throw you on the railroad track And then he grabbed her And, and then, then He tied her up and then, and then He threw on the railroad track And then A train started coming And then And then And then, then, then, then. then. Uh -uh. alone Cornelius Egenter'in ölüm yıl dönümünde 30. ölüm yıl dönümünde The Coasters'dan onun kurucu elemanı olduğu The Coasters grubundan çaldığımız çok ünlü bir başka parça gayet ironik bir parça "Along Came Jones"du bu. Yani ikinci kanala ayarladım Oturdum koltuğuma diyor Oturma odasında Böyle sol isem diye Tuzlusam diye birisi de Zavallı küçük tatlı suyu Kovalıyordu kadını diyor Onu eski değirmende Yakaladı Kötü bir kahkaha atarak Bütün Çiftliğinin parasını vermezsen Seni ikiye böleceğim dedi diyor ve Kadını yakalıyor haydut bağlıyor ve tam ondan sonra ondan sonra ne oldu diyorlar Koro ondan sonra Jones geldi uzun boylu şöyle boylu şöyle boslu Jones geldi yavaş yürüyen yavaş konuşan geldi ve ne yaptı tam o sırada reklam girdi göremedim mi <gülüyor> olduğunu <gülüyor> <gülüyor> diyor filmin sonunda hemen mutfakta kendime bir sandviç hazırladım <gülüyor> döndüm diyor ya o kadar da sırtımdan terler damlıyordu ne olacak ne olacak diye orada e, suitsuda da yatıyor genç kız heyecan e, içinde e, şeyler geçiriyor böyle helecan dalgası içinde. ...bana bütün paranı vereceksin... ...yoksa seni patlatırım dedi... ...yakaladı dedi... ...ondan sonra Jones geliyor... ...şöyle yürüyen, böyle konuşan... ...uzun boylu Jones... ...sonra ben de... ...sıkıldım... ...biraz ürktüm... ...başka bir show seyretmeye başladım... ...sonra orada da aynı... ...dizi oynuyordu diyor... <gülüyor> Sam geldi ondan sonra kurtardı ve bitti. mesele bitti diyor. Jones kurtarıcı geliyor yani. Böyle bir hikaye. Televizyon hikayeleri, tüketime dair yani çok ilginç bir gruptu <gülüyor> Coasters. Bu vesileyle onları da anma fırsatımız oldu. Evet Açık Radyo saat dokuz buçuğu beş geçiyor, yedi geçiyor hatta. Açık gazeteyi sürdürüyoruz. Ee, şöyle bir haberimiz var. Şimdi programın başında bir e... Kampanyadan söz etmiştik. Change.org'da Adalet içinde yaşamak istiyoruz diye bir imza kampanyası başladı. Hatta biz bunu duyurduktan sonra yaklaşık 200 kişi kadar daha imzacı olmuş. Ee, hala imzalamayanlar varsa e, Change.org'a girerek imza vermeye çağıralım. Onu Pat da hatırlatayım hmm. imzacıları da Abdülkadir, Abdülbaki pardon, Erdoğan'ım, Ertuğrul Yalçınbayır, Nesrin Nas, Rakel Dink, Rıza Türmen. Tarhan Erdem, Tarık Ziya II. ve Türkan Elçi imzalıyorlar. Adalet içinde yaşamak istiyoruz kampanyası başladı. Ve yurttaşları destek olmaya çağırıyorlar. Ve bizi toplum yapan temel harç adalettir. Buna inanan yurttaşlar olarak anayasada yer alan hukuk devleti ilkesine uyulmasını istiyoruz. Adalet umudunu yitirmiş bir kalabalığa dönüşmeyi reddediyoruz diyorlar. Evet çok önemli ve yine... Bahsetmiştik. Bir dizi yurttaştan ve sivil toplum örgütünden aslında tepkiler gelmeye kampanyalar inşa edilmeye devam ediliyor. Az evvel Çağdaş Hukukçuları Derneği'nin de bir çağrısı oldu onu da hemen duyurmuş olalım. 24 baronun çağrısı ile yargı bağımsızlığını hukuk devletini ve adil yargılamayı aramak ve yürütmenin yargıya müdahalesini kınamak için 2 Mart 2020 pazartesi günü saat 13'te cübbe ve fenerlerle Ankara Adliyesi'nden yargıtaya yürünecektir diyorlar. E, 24 Baro e, Çağdaş Hukukçular Derneği de e, biz de bu e, yürüyüşün arkasındayız biz de katılacağız diye açıklama yapmış. Pazartesi günü 13'te Ankara'da adalet yürüyüşü yani gerçekleşecek Barolar tarafından. Evet bunun duyurularını da yapmaya devam edeceğiz. Takip ediyoruz. Çok son derece Türkiye'nin önünde gelen sayısız önemli mesele var ama bu en önemlilerinden bir tanesi adalet sisteminin çöküşü, onun dışında toplumun da anoniye <gülüyor> saplanması ve toplumun toplumu toplum yapan bağların da çökmesi anlamına geleceği için hayati önem taşıyan bir durum. Bunları duyurmaya devam edeceğiz tabii. <gülüyor> evet, şimdi şeye dönelim bu dünyada olup bitene Hindistan'a vesaireye değil mi? Çok ağır bazı durumlar var. Evet, özellikle şimdi pazartesi günü Trump'ın Hindistan'a ziyareti gerçekleşmişti. Aşırı sağcı diyebileceğimiz bir başkan aslında Modi e, ve Trump'ın nedense en yakın e, arkadaşlarından bir tanesi. E, fakat bu sırada üç, e, Trump Modi'ye ziyaret ettiğinde 3 milyar dolarlık, üç buçuk. üç buçuk milyar dolarlık silah anlaşması yaptı ve yeni bir anayasa, özgürlükçü bir e, yeni yurttaşlık e, metni hazırlıyor dedi Trump. Tam o sırada isyan vardı Hindistan'da çünkü. Bu... en büyük adaletsizliklerinden birini ya yani 200 evet, bir... milyon civarında tam sayıyı bilmiyorum 180 ne 250 milyon arasında değişen bir rakam Hı -hı. veriliyor Müslümanlar için onları ikinci sınıf vatandaş ilan eden Hindistan Anayasasının temel eşitliğini tamam ebediyen yok edecek bir. Değişiklik getirmeye çalışıyor. Evet, buna karşı da Müslümanlar e, sokaklardalar. Trump bir yandan ziyaret ederken yaklaşık 10 bin kişiye konuşma yaptığı bir e, stadyumda konuşma yaparken Hint, e, Hint Müslümanları ise mücadele ediyorlardı ve bunlara faşistler, paramiliterler saldırıyordu. Duyurduk 24 kişi hayatını e, kaybetti bu saldırılar e, altında. Polis de tabii ki e, Müslümanların e, e, eylemlerine saldırıyor. Ee, B.J.P. Partisi'nin mağaratıya canatıya partisi evet, evet. yani bu, bu partiye bağlı paramiliterlerin saldırılarından e, bahsediliyor e, çok sayıda iş yerinde e, işte camları indirilmiş olduğu molotof atıldığı gibi hükümetin şey iddialı her zamanki gibi işte isyan var e, iddiaları var evet. buna karşıysa Devletinin yanında tavır alan yurttaş, duyarlı yurttaşlar var. Yani paramiliterler olduğunu söylüyorlar. Evet yani çeşitli saldırılar vardı. Zaten daha Trump gelmeden önce yapılan işte Delhi'deki zaten her zaman şeylerin, isyanların kaynağı olmuş olan üniversitelerden üniversitede büyük bir dışarıdan yönetilen bir saldırı <gülüyor> vardı ve özellikle de kasıtlı olarak Baratya Canataya değil de o RSS denen faşist asıl Gandhi'de öldürenlerin üyesi olduğu bir şeyin grubun saldırısıyla başlamıştı ama sonra Trump Hindistan'a gelmeden önce, 36 saatlik bir ziyaretten önce Ahmedabad'da kriket şeyinde büyük bir gösteri vardı sahasında ve tac mahal dedi yaptı ama bunlar el ele Trump'la Modi el ele yapar birbirlerini överlerken silah ticaretini yaparlarken şey, Hindistan'ın başkentinde korkunç ölümcül din saldırıları falan başladı. Milliyetçi ve dinci saldırılar. Ve mesela Shoban Yuennew Australian Broadcasting Corporation'dan demiş ki yani ben sosyal medyada görüyorum bayağı görgü tanıkları ve bizzat katılanları görüyorum demiş. ...Whatsapp'ta... Yani ...öyle şeyler görüyorum ki... ...tekrarlamama, anlatmama bile... ...imkan yok. Böylesine vahşi... ...faşist ve korkunç... ...şeyler diyor. Rana Eyüp de... ...gazeteci... ...bir tweet atmış. Yani derlideki Müslüman... ...arkadaşlarımız başkenti... ...terk etmeyi düşünüyorlar demiş. Yani çünkü... ...bu isyanlar yayılmaya başladı... ...ve korkunç şiddet... ...paramiliter gruplar tarafından... Tamamen bu Whatsapp gruplarında çeşitli derneklerin filan nefret mesajları saçılıyor. Evet. Yani mübarek Narendra Modi mesajın iyice duyuldu. Bundan emin olabilirsin diyor. Çok tehlikeli. Rana Eyüp pek çoğu komşu eyaletlerden getirildi diyor bu saldırganların. Müslümanlara yönelik saldırı ve ayaklanmanın önceden planlanmış olduğuna dair işaretler var e, diye de özel bir vurgu yapmış. Bunlardan tek kelime bahsetmemesi de Trump'ın yani hakikaten rüyakarlığın artık doruk noktası yani. Evet. Ee, bir tane daha ilginç bir şey var Hindistan'dan. Donald Trump bir dizi yeri e, ziyaret ediyor. Bunlardan bir tanesi de e, Mahatma Gandhi'nin... E, ne, mezarı e, yanlış hatırlamıyorsam buraya gidip bir hatıra defteri var buraya işte hmm. hatıra yazıyorsunuz tek bir e, cümle yazmış e, büyük Mahatma'dan hiç bahsetmemiş Gandhi'nin yani adı <gülüyor> geçmiyor sevgili dostum Modi'ye çok teşekkürler diye yazmış Gandhi'nin ama hatıra defterine ve Gandhi'nin öldür Gandhi'yi öldüren Naturam de. RSS denen faşist şimdi tam açılımını hatırlayamayacağım. RSS denen faşist örgütün bir üyesiydi. Gerçi RSS sonradan o bizden ayrılmıştı. Öldürdüğü zaman filan gibi açıklamalar yapıyorlarsa da hiçbir zaman açığa çıkmıyor. Sonra idam edildi o. Şey Naturam Gotse adlı faşist. Hindu milliyetçisi fakat 20, en az 24 ölü var sadece Delhi'de bu şeyde çok 10 yıllardır görülmüş en büyük şiddet olayları evet. cereyan ediyor. Ve Hindu, Hindu ve Müslüman grupları arasında hiç azalma eğilimi de görülmüyor diye yazmışlar. Mesela Guardian'dan okuyabiliyoruz yani Alice Peterson'ın bildirdiğini. Yani Müslümanlar evlerinden kaçıyorlar. ya Yaşayamaz hale gelmiş durumdalar. Ve birkaç camide de yaktılar. Bütün bunların üzerinde Trump Hindistan harika gidiyor. Muhteşem işte bak silah anlaşması da yaptık düşmanlara karşı beraberce ekonomimiz düzelecek falan diye konuşuyor. Yani dünyanın geldiği nokta hakikaten... Ee, bizim gibi sıradan <gülüyor> ta zekalı insanların kavramasını aşacak bir boyuta ulaştığını söylemek lazım yani çok alarm verici mesela delfin'in başbakanı delhinin başbakanı olan Arvin kecrival çok tehlike alarm verici bir durum demişler 106 kişi tutuklamış polis ve bütün polisin çabalarına rağmen kontrol edilemiyor ve güvende telkin etmiyor polisin yaptıkları demiş. Ordunun yardıma çağrılması gerekiyor ve sıkı yönetim o hal ilan edilmesi gerekir diyor. Trump gider gitmez o hale geçilecek anlaşılan yani 500 böyle milliyetçi kişi Hindu Ashoknagar'da ...kapıları kırarak giriyorlar... ...silahlı bir şekilde... ...ve minareye çıkıp... ...bir Hindu bayrağı sallandırıyorlar... ...oradan düşünebiliyor musun? Ondan sonra da... Yakıyor, ...yakıyorlar, bütün camiyi... ...yakıyorlar... ...sonra daha küçük bir cami... ...ve Müslüman... ...dükkanlar da yakılıyor... yani çok çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor... ...Hindistan... Evet. Öyle 200 milyon civarında bir nüfusla yani Türkiye'nin iki buçuk katından bahsediyoruz e, topluca e, onları onları vatandaşlık kalklarından mahrum etmek Hindistan'ı bir daha asla düzelemeyeceği bir yıkıma dünyanın hani en büyük demokrasi diye nitelendirilen şeyi kasıtlı olarak ülkeyi kasıtlı olarak dünyanın en büyük e, faşist oligarşisi haline getirmeye yönelik bir şey var yani. Ee, ama hemen hatırlatmakta da fayda var. Çelişkilerle dolu aslında Modi iktidarı. Bir yandan 200 milyon Müslümanı yani çok büyük bir şiddet dalgası uygulamadan durdurmanız bir yönüyle mümkün değil. İkincisi daha geçtiğimiz ay 250 milyon kişi genel greve gitmişti. Üçüncüsü Hindistan'da e, bu Müslüman halkın yanında olduğunu açıklayan Komünist Partisi var bir yandan. İşte milyonlarca üyesi var çok büyük bir. Bir yandan parti hani politik evet. sorunları vesairesi bir kenara dursun bir muhalefet hareketi var. Kadın hareketi son birkaç yıldır çok kuvvetli Hindistan'da yüzlerce kilometrelik zincirler oluşturmuşlardı cinayetlere ve e, tecavüzlere karşı. Dolayısıyla böyle bir toplumsal mücadelenin bir yandan da çok yüksek olduğu bir yer. Yani modinin kazanması da o kadar kolay Ondan görünmüyor. Ama çok yani, ülke paramparça olabilir. Böyle bir büyük e, sosyal tehlike var. Yani 1984'ü hatırlatıyor. Benim gördüğüm makalede yani <gülüyor> bu konudaki haberde <gülüyor> Alice Peterson'ın <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz haberinde ve e, şey diyorlar 1984'te Indira Gandhi o zamanki başbakan kadın Indira Gandhi'nin öldürülmesinden sonra sihleri karşı 3.000'den fazla sih öldürülmüştü Delhi'de. O zamandan beri görülmüş en büyük tehlike deniyor ve bir yargıda da işte Delhi'de dini şiddeti engellemeye yönelik bir takım kararlar alınmış yargı en yüksek mahkemede ve yine 1984 benzeri bir duruma tahammül edemeyiz diyorlar. Yani pogromlar yapılmasına, siklere karşı. Ama Müslüman yani şey buradaki en önemli umut senin de söylediğin gibi yani BBC'de bu sabah gördüğümüz bir haber. Yani birkaç saat önce Delhi'de Hindular Müslümanları hedef alıp evlerini ve dükkanlarını yakarken ve ölü sayısı da 27'ye yükselmişken son aldığımız rakam buydu. Hı. Gente iki caminin kundaklandığı, ee, ölenler arasında Hindular da bulunuyor. Bunu da söylemek lazım. Bir polis memuru da hayatını kaybetmiş. 200 civarında da insan yaralanıyor. Onlarca kişi silahlardan açılan ateş sonucu yaralandıklarını açıklamışlar. Hastaneye yetkilileri Ve işte Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi ile e, bunu hiç engellemediği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalıyor. Delhi polisi de onun e, iktidardaki Bharatiya Canata'nın emrinde çalışıyor. Yeni vatandaşlık yasası işte Pakistanlı, Gang, Bangladeşli ve Afganistanlı oradan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecileri vatandaşlık hakkı tanıyorlardı. Yasa dışı den, dense de Yalnız önemli bir şey Guardian'da Delhi'de bazı mahallelerde örgütlenen Hinduların camileri korumak için devreye gezdiklerini ve Müslüman komşularına evlerini açtıklarını yazmış ki bu en önemli evet. gelişme bu bence de yani. Ee, bayağı e, pek çok yerde Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu yerlerde Mauchpur, Mustafa Abad, Cafrabad ve Şivviyar gibi bölgelerde elleri sopalı So, ...gruplar dolaşıyor sokakta... ...çevreye taş atıyorlar... ...kundaklıyorlar filan... ...böyle manzaralar var... ...çok ciddi camideki yanmış... ...Kuran sayfalarında... ...Hindularla Müslümanların birlikte topladığı... ...haberini evet. de vermiştik... ...Independent'tan... ...önemli... Ghandi'nin torunu eleştirmiş değil mi ziyaretçi tabii. defterine bırakan evet. notu? Ya Aslında sadece dostu başbakan Modi'ye teşekkür mesajı yazdı diyor. Ne günlere kaldık. Evet, ya. Büyük gaf bir yandan yani. Kasten yapıyor <gülüyor> Muhtemelen, Ya Gaf demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir başka çok tehlikeli bir durumda Brezilya'da Guardian'da önemli bir haber Hı -hı. çıktı bununla ilgili. Latin Amerika muhabiri Guardianın Tom Phillips imzalı bir haberde, e, Jair Bolsonaro artık şeyi ele almış yani tamamen Modi gibi hatta belki de Trump gibi sağ grupların hamili rolünü resmen üstlenmiş durumda tarihte belirlenmiş harika bir dünyaya doğru gidiyoruz. 15 Mart'ta büyük gösteriler var. Demokrasiye karşı gösterirler. Bu da tarihe geçecek bir durum. Yani bunu söylerken bile dilim zor dönüyor. 90'larda Türkiye'de polislerin yürüyüş var değil mi? Kahrolsun insan hakları evet, yürüyüşü Yürüyüş. Kahrolsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan hakları evet. Terörle mı? mücadeleyi engelliyor diye. Evet yani çok ağır bir şey. Gelişmelerden bahsediyorlar yani birisi şeylerden biri milletvekillerinden biri Brezilya'da mi? e, şeye dönmek istiyoruz demişler e, diktatörlüğe dönmek istiyoruz Bolsonaro'nun Bolsonaro, baş... Bolsonaro Alena bunu şey yapıyor bu arada Yani seçimler döneminde de diktatörlük döneminden övgüyle söz eden ediyordu, bir, bir şimdi dönelim ama başımızda da Bolsonaro olsun seçilmiş başkan yönetiminde diktatörlük istiyoruz demeye başladılar 15 Mart'ta da ülke çapında Brezilya da dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi nüfus evet. olarak da 5 e, beş, ve 5. büyük ekonomisi galiba dünyanın. Yani Hatırlamıyorum tam ben de şimdi. Yani bir Avrupa Birliği'ni ama. tek sayarsak olabilir o. Evet. Evet öyle. Ve e, sosyal medyada propaganda e, videoları ve pankartlar uçuşuyor. E, ve bayağı dönelim diyorlar. Somos todos Bolsonaro. Yani hepimiz Bolsonaro'yüz. <gülüyor> artık slogan buymuş. Ne güzel değil mi? Ve e, şimdi Bolsonaroistalar e, artık şeye katılsın diyorlar. Bütün milletvekillerine de çağrı var. 15 e, Mart günü telaffuz edemeyeceğim. F ile başlıyor İngilizcesi. <gülüyor> F günü ilan edilmiş. Yani herkesin canı cehenneme günü ilan ediyorlar. Çevirecek olursak. Yani Şili diktatörü, dünyanın en korkunç insanlarından biri olduğu tescil edilmiş Augusto Pinochet Duarte'ye de büyük hayranlığını da belirtmişti zaten. Videolar da çıkartıyorlarmış. Yani bütün videoda Bolsonaro'nun bütün o şeyin yolsuzluk ve cinayete bulaşmış solcuları kahretecek kahramanımız yalanlara ve kara çalmalara katlanıyor çünkü bizim için en iyisini yapıyor. Gösterelim biz de Bolsonaro'yu desteklediğimizi ve Brezilya'nın düşmanlarını yok edelim. Reddedelim diyorlar. Çok tehlikeli gelişmeler bunlar da. Yani e, Fernando Henrique Cardozo'da, Cardozo'da konuşmuş Brezilya'nın başkanıydı 1995'ten 2002'ye kadar hatırlanacaktır. Geçen çok yani, zaman olmadı. Eğer Bolsonaro Brezilya demokrasisine karşı gösterileri örgütlüyorsa ülkenin son derece ciddi bir kurumsal kriz içinde olduğunu söylemiş. Eski cumhurbaşkanlarından ve önemli bir şey eklemiş. Evet. ...sessiz kalmak... ...ona e, hizmet etmek anlamına gelir... ...suç ortağı olmak... ...hala sesimiz varken bağırmalıyız... ...demiş yani günün... ...sözü adaylarından biri olabilir... ...bunu... Evet. E, ...ve e, bir başka... ...eski başkanlardan... E, ...Bosonaro'nun... ...can düşmanı... ...Luis Inácio Lula da Silva... E, ...hem vatandaşları ...hem de siyasetçilere... Derhal bu otorite, e, otoriterlik e, eylemini ve yasalarını protesto etmeye çağırmış. Bolsonaro hiçbir zaman demiş demokrasiyle bir araya gelmedi. Sahte bir yurtseverdir o. Ve egemenliğimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edip ülkeyi de yoksulluğa teslim ediyor. İkisini bir arada yapıyor diye tweet atmış. Eee... Ve Sao Paulo'nun ikinci büyük şehri bildiğim kadarıyla Brezilya'nın e, onun sağcı valisi Bolsonaro'nın iğrenç şeyine karşı çıktığını söylemiş. Sağcı olduğu halde Brezilya çok uğraştı demokrasisini kurtarmak için her türlü eyleme karşı durmalıyız. Ülkenin demokratik kurumlarına ve dayanaklarına karşı çıkmayı diyen sağcı bir belediye başkanı değil de valisi var Joao Doria ee, yani e, Marcelo Freixo diye de bir solcu politikacı Rio de Janeiro'dan o da şöyle bir tweet atmış son defa kongreyi kapattıklarında ki şimdi gene kongreyi kapatmaya yani meclisi feshetme durumları var 21 yıl boyunca işkence tecavüz, cinayet daraltılmış ücretler azaltılmış borç ve ülkeyi param eden bir rejime rastlamıştık bu trajedi ikinci defa tekrarlanmasına göz yumamayız demişler yani şimdi Bolsonaro'nun durumu da sıkıntıda çünkü kendisi ve oğlu da kendi oğullarından bir tanesi bir şey mafyacı hitman diyorlar ya işte eli silahlı hı hı. mafya mensubuyla bağlantısı oldu. Ortaya çıkmıştı. Onu öldürdüler. Yani adam öldürüldü. Onlar için çalıştığı söylenen birisi ortadan kaldırıldı. şimdi Bolsonaro o... eski bir albay zaten bu arada. Yüzbaşı. Ee, özür dilerim. Yüz, yüzbaşı yani. <gülüyor> albay bile e, değil yani. Ama asker kökenli evet. ve bütün bir kampanyasını güvenlik üzerine terörle suçla mücadele vesaire falan diyerek e, kurmuştu ve orta sınıflardan e, muazzam bir oy aldı aslında evet ve bu şeyle ilgili olan e, ama büyük bir hile de götürdüler tabi hapse attılar yoksa e, evet. Lula götürecekti bütün yani, %60 oy alacağı tahmin ediliyordu ama onun hapiste olduğu için giremedi seçimlere e, Lula'nın beklenen işçi sınıfı açısından karşılayamaması gibi bir takım şeyler e, oldu ama evet tabi daha sonra tabii bir bir tür darbeyle e, evet, yani Ayargı darbesiyle. Şimdi oğlu da Eduardo Bolsonaro işte bu mafya mensubuyla katille ilişkilendirilen oğlu da bir tweet atmış ve ne demiş biliyor musun? Yani hakikaten insan şaşak kalabilir Kongrenin üstüne bir hidrojen bombası patlatılsaydı insanların ağlayacağını mı düşünüyorsunuz? deli misiniz demiş yani bitsin, bitsin bu kongre diyorlar artık oğlu bizzat ve ilk defa bu Bolsonaro'nun korkunç videosunu paylaşan Vera Magalya'y diye bir gazeteci de demiş ki bu son saldırı demokrasiye karşı Bolsonaro'ların son saldırısı şimdiye kadar görünmemiş şiddette demişler ...ve Magalhães Estado de Sao Paulo gazetesine yazıyormuş... ...diyor ki Brezilya'da kurumların derhal harekete geçip frenlemesi... ...yalnız başkanın dilini değil... ...aynı zamanda başkanın dilini ve Whatsapp yazışmalarını değil... ...bütün eylemlerine karşı durması bütün vatandaşların zamanıdır diye... ...çok ciddi gelişmeler oluyor yani... E, bitirirken biraz Yunanistan'dan da hmm. bir haber vererek e, bitirelim isterseniz. Aslında bunu belki Cengiz Aktar'la uzun uzadıya konuşmakta fayda var. Çünkü Yunanistan'da özellikle göçmenler meselesinde önemli olaylar yaşanıyor. Türkiye'ye yakın olan iki adada ağırlıklı olarak yaşanıyor. Lesbos ve Chios. Yani Midilli ve Chios. Chios. Tamam. Türkçesi Sarkız. Sakız. Sakız e, adası. Buralarda büyük göçmen kampları var. Yunanistan hükümetinin kurdurduğu. Avrupa Birliği ...tarafından destekleniyor. Avrupa Birliği bir Türkiye'ye Erdoğan hükümetine destek veriyor. Göçmenleri e, Türkiye'de tutması için hatta bir iade e, meselesi var. Yani yakalananlar Yunanistan'a giden göçmenlerin özellikle bir kısmı Türkiye'ye iade ediliyor. Ama Yunanistan'a kaçmayı başaran Türkiye'deki Türkiye'den kaçanlar iki tane adada e, Lezboz ve Kiyos'ta e, tutuluyorlar e, kamplarda. Yaklaşık bir haftadır burada büyük isyan çok büyük çünkü evet. binlerce göçmenin oldu ve ada ekonomisinin de bunu kaldıramadığından söz ediliyordu. Başlangıçta daha sağcı gibi olan isyanlar yani göçmenlerin istenmediği yönünde başlayan çatışmalar vesaireler en son işçi sınıfı müdahil oldu e, bu meseleye. Dün bir grev dalgası başladı bu iki adada. E, Atina'da da Kerfa isimli ırkçılık karşıtı koalisyon iki gündür yürüyüşler ve eylemler yapıyor hem emek örgütlerinin mücadelesinden yana hem de göçmenlerden yana tavır alıyorlar. Lezboz'daki göçmen özür dilerim sendikalar bir açıklama yaparak buralarda açık hava hapishaneleri kuruluyor. Hem evet. adanın ekonomisinin bu şekilde gitmesi mümkün değil hem de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarda bulunuyorlar diye bir mücadele başlatmış durumdalar. Dün polis saldırdı bu eylemlere. Okullar ve üniversiteler işgal edildi öğrenciler tarafından. ...yollar kapatıldı işçiler tarafından... ...bu sefer polis saldırısı gerçekleşti... ...bunun üzerine bugün tekrar... ...Grev ve Atina'da da dayanışma... Kerfanı başını çektiği eylemler var. Evet, Yannis Burnos diye bir milletvekili de... ...Siriza'da... E, e, iktidardaydı ama şimdi muhalefete geçmiş... ...şu an Siriza partisinden de... Lesbos'ta, ...yani Midilli adasında... E, ...hiçbir tahrik olmadığı halde... ...şiddet dolu bir saldırı polisin... Evet. Ee, özel polisin saldırısı protestocu vatandaşlar üzerine demiş ve bu demokrasiye bir saldırıdır demiş. Hem Brezilya'dan sonra komşu Yunanistan'da da böyle şeyler oluyor. Evet yani protestolar devam ediyor. Bir iki de rakam verelim. Yani 43 bin kişi tamamen tecrit durumda bu mülteciler Başta Lesbos olmak üzere, Midilli olmak üzere, Samos, Kios, Leros ve Kos adalarında ülkeye belli başlı girişler de buradan yapılıyor Deniz'de, Akdeniz'den, Ege'den. 20 binden fazlası, yarısından fazlası, yarısına kadarı Lesbos'ta, Midilli'de. Buradan bir kısmı AB ile yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye iade ediliyor evet Moria'da kampta çok korkunç şeyler oluyor onları Cengiz Aktar'la belki gelecek hafta hakikaten evet. sen de dediğin gibi konuşmalıyız Mit, Mitilini'den yani başkent, Mitilinin başkenti Midille kentinden çok kısa bir mesafede bulunan Moria kampında da feci şeyler oluyor ve yani e, çok o, kaygı verici başka durumlardan da bir tanesi o Bence burada noktalayalım çok iç açıcı bir program yapamadık ama her yerde de direniş haberleri evet, var. En azından ve her yerde mücadele var. Bir Hindistan'da anda. bile yani Müslümanlarla kol kola camileri savunan ve yakılan, hı hı. yırtılan Kur'an'ları koruyan. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye'den yetkili bir şey var mı? Müslümanların koruyucusu, hamisi olmaya her zaman İddia gayret eden, eden hükümetten hiç bir yerde görmedim. Ne Midilli'de e, şey, ne Hindistan'da olup bitenlere ilişkin, ne de e, diğer bahsettiğimiz yerlerde e, yapılan saldırılardan hiçbir karşı çıkış yok, değil mi? Evet, Çok... yani hükümet yetkililerinden yok Şöyle bir hani gazetelere bakayım dedim ama bir yeni şafakta var ama ana günden masonlar e, tabii ki yeni şafakta yine de. Yeni Del'de camiler camileri yakıyorlar diye veryansın edilmiş ama hükümetin yetkililerine evet, dair açıklamalar orada, yok. Evet çok çok küçük zaten veriyorlar onları da. Neyse durum böyle işte peki bitiriyoruz bitirirken bendeniz Ömer Madra, Özdeş, Özbay ve Robitayerden oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım. ...Andre Grizko da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.